Övülme karşısında sevgi hissi Kur'an-ı Kerim'de münafıkların anlatıldığı yerde onların bir sıfatı olarak anlatılıyor. Meziyetlerinden dolayı insanı sevme bir o var. Yehibun en yuhmadu bi ma lem Bu bir münafık sıfatı. Münafıklar hakkında nazil olan ayetleri sahabinin büyük çoğunluğu, cumhur onlara aittir, bizi çok alakadar etmez diyordu. Fakat işlerinden pek çoğu da diyorlardı ki bu sıfat mezmun bir sıfatsa bizi de alakadar eder. Ebu Zer gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi büyük zatlar bizi de alakadar eder diyorlardı. Mesela dünya nimetlerinden bütün bütün istifade etme Üstadın koyduğu ölçü içinde tadmaya izin var, doymaya izin yok. Yemek yiyip de tam bir işba noktasına ulaşınca ıçkıra ıçkıra ağlıyordu. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتُكُمْ hayat kümü dünya Diyordu. Kur'an-ı Kerim diyor, Dünya hayatında yaptığınız iyiliklerin karşılığını yiyip bitirdiniz, ahirete bir şey bırakmadınız. Bu aslında kafirler için nazil olan bir şey. Fakat bu sıfat Allah indinde mezmumsa ve Allah yermesini ve methetmesini sıfatlara göre yapıyorsa şayet bizde bulunan bu sıfat bizi yerilmeye müstahkale getirir. Dolayısıyla o yuhibbu ne yuhmadu bi ma lam yaptı veya yapmadığı şeylerden dolayı sevinme meselesi bu münafıklara ait bir sıfattır. Arkadaşlarımızı başkasının yanında ibadetü taatından dolayı sena etmek, hüsnü zannetmek ama la üzekki arallah kaydıyla kayıtlayarak mahsursuz olabilir. Yani bu arkadaşlar çok güzel arkadaşlar, iyi hizmet ediyorlar. Yine de serairini ben bilmem bunların. İç yüzlerini Allah bilir ama bana iyi görünüyorlar, ben de hüsnü zannediyorum. Bu benim vazifem. Bu meselenin bir yanı. Yine la Allah'a karşı kimseyi paka çıkarmak vazifem değildir benim. Allah bana sorar, kaybımı biliyordum, onun içini mi biliyordum? Ama ben dış yüzüne bakarak bunun diyorum ki bir cismi, bir objeyi el yordamıyla veya bakışla veya koklayışla onun hakkında bir hüküm ortaya koyma gibi bir şey. İhsaslarım veya ihtisaslarımla bunun hakkında böyle düşünüyorum ama yine de tam paka çıkarmadan Allah'a sığınıyorum. Tedbirli düşünme. Nasıl hani birisi Osman İbni Maz'un vefat ettiğinde ne güzel sen cennete gittin diyor. Efendimiz Osman İbni Maz'una ağladığı kadar kimseye ağlamıyor. Çünkü çok önemli bir Ansar'dan bir zat. Çok önemli bir zat. Biden hemen tavrı değişiyor. Ne biliyorsun diyor cennete gittiğini. Ben peygamberim bilmiyorum diyor. La uzakki alallahi ahad. Kimseyi böyle hiçbir kusuru kabahati yokmuş gibi faka çıkarma bu tehlikeli. Bir kere o kaydı koymak lazım. Bir. İkincisi herkes iyiliklerini ve meziyetlerini yüzüne söylediğiniz zaman o bir fırtına gibidir. Devirebilir hemen yani. O insanı devirebilir, dayanamayabilir öyle bir medik karşısında. Onun için Efendimiz orada da buyuruyor ki, yüzünün karşıyım edettiğimde onu sevme başka bakın, size karşı alaka duyuyorum, senin duyguların, düşüncelerin yanındayım başka ama eşin yok, menendin yok, azizim, rehberim, pirim, efendim, şem-i tavanım, ziyâ alemde himmetine devranım, ...benim de bütün kardeşlerim bu mülahazalarımda müttefik hepsi sen eşiminen de olmayan yek sen yine acem feda. Şimdi dediniz ama o adam böyle bir fırtına karşısında dayanacak güçte mi? Onun için buyuruyor ki kardeşinin boynunu kırdın diyor. Yani umurunu kopardın diyor Allah Resulü. Felcittin onu. Şimdi o zaman... Birkaç şey düşünmek icap ediyor. Bir temelde onun yanında olmadan onu tezkiye ederken tezkiye de gitmemek lazım. Bu hakikaten sizin büyük gördüğünüz kimseler bile olsa. Şimdi abartılı methetmemek, etmemek lazım. Ölçülü olmak lazım. Şerefsizlülü olmayan, şeref nüzulü olmayan meselelerde fikir beyan edip mubala etmek saygısızlıktır, mübalağadır ve kendi men ediyor. Seyyidimiz deyince Efendimiz'e Seyyid'e biz diyoruz. Ben diyorum Efendimiz'e Seyyid. Diyorum. Seyyidimiz deyince rahatsız oluyor. O İbrahim'di buyuruyor. Kemal ehli, kemalat elini bilir. Yani. Cevahil kadrini, cevahil ruşan olan bilir. Bir üstadım olan İmam Rabbani diyor Bediüzzaman. Mevlana diyor. Onların kadrini onlar bilirler. E şimdi siz kendi aranızda müsavi insanlar birbirleriniz hakkında olumlu mütalalarınızı arz ederken mübalağadan sakınacaksınız. Pirdir, efendidir, efendi hazretlerdir, sultandır, piri mugandır. Bir nazarıyla kömürü elmas yapar, bir bakışıyla taşı toprağı altına çevirir. Yapmayın. Bunlar bazen enbiya-i ait olmuşsa da mucize, bazen keramet şeklinde zuhur etmişse de onlar düşmez bize. Dolayısıyla bir yani bunu düşünmek lazım, mübalâdan sakınmak lazım. Çünkü bu keziptir. Vaka muhalif olarak, vaka muhalif ne demek yani? Allah'ın bildiğinin aksine hükümde bulunma demektir. Yani Allah biliyor ki birinci kassamada şu var, ikinci katsamada şu var, üçüncü katsamada şu var, yaratmış biliyor. Sen diyorsun ki tersine bir şeyler söylüyorsun. Şimdi Allah'ın bildiğine muhalif bir fikirde, bir beyanda bulunma Allah'a karşı doğrudan doğruya kezip al Allah'tır, yalan söylemedir bu. Şimdi biri hakkında mübalağalı beyanda bulunduğunuz zaman aynı şeyi yapmış olursunuz. Bir tehlikesi bu. Dolayısıyla Allah'a karşı birini tamamen böyle işte masum, ak, pak olarak gösterme atarlı, tehlikeli. İkinci tehlikesi de şu oluyor, onun karşı taraf böyle bir şey karşısında bu mukamet edecek durumda değildir. kavmet edemeyebilir. Bence öyle diyeceğini, öyle edeceğini, onun boynunu kıracağını, gıyabında da onu başka türlü göstereceğini, Kardeşine fevkalade sadakat içinde, nerede görürsen gör, hangi hal üzerinde görürsen gör, hatta dahası benim meseleme göre. Hangi günah içinde görürsen gör, fakat terk etme onu. Elinden tut, düşmüşse kaldır, çamurunu sil, kardeş benim kardeşimsin. Bu yolu beraber yürüyeceğiz diyeceksin. Sana düşen vazife bu, fevkalade sadakat. Fevkelade vefa, fevkelade emin olma kardeşine karşı. Sana düşen şey budur. Öbürleri mubaladır, Allah'ın sevmediği şeylerdir. O insanın da dayanamayacağı şeylerdir. Onlardan sakınmak lazım. Bir, yani methedilince sevinmeme esas, mümin sıfatı hiç üzerine almama. Yani bir senin yanında Firdevs'in destanını okudu. Sana yazılmış gibi. Ya yazmış. Adamın birisi yazmış. Bana ne? Çok aşağıdan gelen şeyler, benim hakkımda söylenen şeyler, bacaklağımın arasından geçer. Çok yukarıdan gelen şeyler de bana hiç ulaşması defenden geçer. hale kadar etmez onlar. Ama işin doğrusu bir şey. Demin harcattım. Yani herkes de böyle, kendi bacaklarının arasının boş olduğunu, başın içinde boşluğun bulunduğunu farkına varamayabilir. Söylenen şeyler, kendine söylenmiş gibi vehmedebilir. O vehm yaşanabilir. Hakiki mümin, temiz bir kalp hakkında metiyeler dizildiği zaman sevinmez. Ama kusurları yüzüne bile söylense, Yerildiği zaman da üzülmemeli. Yani insanın kendisini sorgulayıp küçük göstermesi bunlar kolay şeylerdir de o fırtınanın bir başkasından esip gelmesi onun karşısında hay Allah senden razı olsun. Ben burasını görememiştim. Koynumda bir akrep varmış. Üstadın tabiriyle koynumda bir akrep olduğunu söyleyene rahmet. Epey baba yiğitçe bir tavırdır. Belki zamanla o fırtına geçtikten sonra ya iyi yaptı dedi bu insan hakikaten yoksa bu akrep beni sokacaktı falan. İyi bir şey yaptı ama fakat asıl mesele o sadme-i memnuniyetini ishal etmek. Yerildiği zaman hay Allah senden razı olsun. İşte zaman onu da yapıyor. Met edilmeye karşı ikaz ediyor. Koynumda bir akrep varsa şayet haber verene rahmet demek suretiyle yenilme karşısında da tavrını ortaya koyuyor. Yiğitçe bir duruşu var. Kulluk güzel. Fakat o güzelliği sezmek o da ayrı bir güzellik. Devam ettirmek daha başka Allah bütün bu güzellikleri, tutuyla ihsan buyursun.